Celal'in tefsirinden Lem-i Gümrüzine -le Keferu'da ifade edilen Ve suresinin inşallah tefsir ve alemi Celal'in yapmaya çalışacağız. Suretü Lem-i o şekilde de zikredilir. Mekkiyetü Medeniyeti Siyahiyatı. Mekke'de de Medine'de de nuzul ettiği ifade edilmekle beraber dokuz ayet-i kerimeden ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Lem-i Gümrüzine -le Keferu kafirler olmadılar. Çane geçiyorlar. Kafirler olmadılar. Buradaki min nedir? Beyan edilir. Denden anlamına gelen min beyan Yani beyan edip ilhamla açıklama amaçlıdır. Neyden olmadılar o kafirler? Min el kitabı ve müşkül. Onlardan kasıklım. O kafirlerden kasıklım. Onu beyan ediyor. Onlar el kitap müşküllerden olan kafirler olmadılar. Ne olmadılar? فَاَيْاَنِ اَبَتَتُ الْاَسْنَافِ O müşriklerden kasıp اَطْفُنْ عَلَى اَهْلِ Bu ehl-i kitaba atıf müşriklerden kasıp putları tapmış olanlar putları tapan müşrikler ve ehl kitap olmadılar Ne olmadılar? İşte onun haberi geliyor مُنْفَكِّينَ Yani aile parçalanma ve bölüme, bölüme durumlarına gelmediler, bölünmediler, parçalanmadılar Bu haberi yeküm yani yekünün kaderi olmuş oluyor. Hükke müfekkine ifadesi. Yani zahirine ammağdum aleyhi. Yani bulundukları durumdan zahir olmadılar, ayrılmadılar, bölünmediler, parçalara ayrılmadılar. Buna itiraf etmediler gibi şeyleri de ekleyebilirsin. Bu durum ne zamana kadar devam etti? Hatta tehdiye bölün, Yani ey etheç Ta ki kendilerine gelene kadar. Hatta nihayetini Nihayet edatıdır. Mesela ne gibi? Eker üstlemek hatta resiya. Balığı yedim. Nereye kadar? Başına kadar. Yani orada hatta ifadesi nihayeti sonucu bildiriyor. Balığı başına kadar yedim gibi. Nihayi olarak baş ifade ettiği gibi. Ne zamana kadar? O değine kendilerine gelinceye kadar. O değine der kastı ne? Elbette ruvayı hatır. Kesin değil beya, hüklü. Ondan nasıl tekbe o da Muhammed Hussanallah Aleyhisselam. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendilerine gelinceye kadar ehli kitap olsun, putlara kapanmışlıklar olsun. Birbirlerinden ayrılır, iftiraf eden olmalılar ta ki Efendimiz gelinceye kadar. Çünkü mesela Medine'de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye ricet ettiğinde o sırada Medine'deki bulunan Hazreti Evst tabimeleri Medine'de yıllardır birbirleri kavgarı durumunda olan Yahudiler hatta savaş esnasında birbirleriyle şöyle şikayet ederlerdi. O bak, o beklerinden peygamber gelsin, bak siz, biz sizi şikayet edeceğiz diye devamlı bir peygamber beklerler. Ama yanıldıkları da o da şu. o zamana kadar hep peygamberler Yahudilerden geldiği için İsrailoğullarından en son gelecek peygamberin de yine İsrailoğullarından Yahudi aslında olacağını düşündüler. Ancak daha sonra Araplardan Efendimiz Ali sallallahu aleyhi gelince bu sefer kilpilerinden bölünmeye, parçalanmaya başladılar. Yani işte kimisi kabul etti, kimisi kabul etmedi, edenler etmeyenler. Bu şekilde bir ihtilaf ortaya çıktı. Hem o beyne, o Muhammed bin selatın sallantı, Rasulülümin bağı, bu ifade nedir? Bedenül mina beynine. Yani ondan beden, o beyineden beden, Allah tarafından gönderilen bir Rasul. Ki, ki o kim? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Allah tarafından kendilerine bir beyine olan Muhammed aleyhisselatü vesselam gelinceye kadar eğer kitap ve müşrikler tuta tapmış olanlar, birbirlerinden ayrılır değiller, böyle bir O gelince aralarında bir müftü gitmiş oldu ve kimisi kabul etti kimisi kabul etmedi. Peki o Muhammed ne yapıyor Resulullah Aleyhisselam? Yettu su'faran mutahhara. Onlara bazı sayfeler okuyor. Öyle sayfeler ki mutahhara minel batile, sapıklıktan uzak, bazıdan berri ve arınmış, ari olan sayfeleri okuyor onlara. Ne var orada? FİHA KÜTÜBÜ. Onda kitaplar olan, yani kitap kurulmuş olan, kendisine ahkân ve yektûr edin, yazılmış hükümler. O da nasıl yazılmış hükümler? KAYİM edin, kâim olan, diğer bir ifadeyle müstahim edin. ve doğru, doğru, dürüst, hap ve hakikati bildiren, içerisinde yazılmış hükümlerin olmuş olduğu, sapıklıktan, batıldan, yanlışlıklarla arınmış, Temiz sahifeleri o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlara okuyor idi, onlara okudu. ''Eyyânih yetul mazlumunu rezâlike vevver Kur'ân'' Ondan kasıpt ne? O da Kur'ân-ı Kerîm'i. ''Fe min hümmen âmenebi ve min hümmen kefer'' Öyle onunca oldu? Onlardan bir kısmı iman etti, mümin oldu, bir kısmı kafir oldu, küfür etti, inkar etti, kabul etmedi. Yine homa teferrakalledine utul kitara fil iman ebiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselama iman konusunda kendilerine kitap verilmiş olanlar, kendilerine kitap verilmiş olanlar birbirlerine iftirak etmedi. İlla ile onu olumluya çevirecek. Birbirlerine iftirak etmedi, ayrılma durumu olmadı. İlla ancak min ba'de ma'cai cimri ve yine. Yani ey güve sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Kur'an Efendimiz ya da Evin Kur'an El-çahibi mucizetün lehu İçerisinde bin mucizelerin oldu, harikaların oldu. Gerek Kur'an-ı Kerim, gerekse de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine gelmelerinden sonra, o beyanı, hakikatlere getirmesinden sonra böylece o el er kitap, kitap erdi birbirlerinden ayrıldı, bölündü, parçalandı, kısımlara ayrıldı. Hee... Evim Kur'anı, alçaybiliyoruz zaten onu ve kabile meciyi, Sallallahu Aleyhi ve Sellem kahmişliyen Allah'ın imanı bilir. İsa ceha, fahaset onu menkeleri bilir hasut bir illet. Yani çok çok haset eden bir illet, çekemeyen bir Onun On için efendim hatta Cebrail'e de ondan dolayı düşmandırlar. Kur'an'da da geçer. Yahudiler düşmandırlar. Şeyh aslında Yahudilere getirmesi gerekirken Kur'an-ı Kerim'i yanlışlıkla haşa Muhammed'e götürdü. Efendimiz'e getirmiş olması peygamberliği ondan dolayı Cerra'yı bile onlar düşmandırlar. Hasuf bir millet olduğu içindir ki böylece o da iman üzerindeyken ancak bu durumda o imanlarından kopmuş imanlarından kopmuş ve aralarında bir iftira meydana gelmiş olmaktadır. Efendimiz geldikten sonra. Oysa kendi kitaplarında da öyle. Hatta Başka Bakan Suresi'nde Kur'an kaç yerinde geçiyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kitabımızda benim beyanım var diyor. Benimle ilgili ayetler var diyor. Okur musunuz diyor. Onlar okurken Efendimizin isminin yazıldığı olduğu yere parmaklarını basıyorlar, kapatıyorlar o derece hasuf bir millet olduğu için kendi kitaplarında da aynı zamanda aynı zamanda onlar illa abdullah yine Allah ibadet ki Hz. Adem'den beri bu durum var kendi kitaplarında da ancak illa abdullah'a Allah ibadet için onlar ibadet etmek üzere emirdilmiş olmaktadırlar en ya en yâbudû fokusifet en burada aslında liyabudu li'en yabudu onun asrı olur masrı olarak da asrı li'en yabudullahi niçin? illa li'en yabudullahi masrı olarak Allah ibadet etmek nek mekmak yapar Allah ibadet etmek için onlar hem kevratta, hem incilde ibadetle emredilmiş olmaktadırlar Evet, buradaki demek ki en ifadesi evet. lam ziyade en ifadesi ise hasredilmiş olmaktadırlar. Peki, kitaplarında Allah'a ibadet etmekle emredilmiş olması nasıl bir ibadet yapmakla emredilmişler? Mokresine lehuddin meşri Şirkten belir, ihlaslı olarak harisle safi olarak ibadetlerin ruhu ihlastır. İbadetlerin esası ihlastır samimiyettir. Bir dine bir gram ihlaslı amel, tonlarca, batmanlarca ihlaslı olan amelden daha da üstündür. Cenab-ı Hak bazı peygamberleri muhlis olarak ifade ediyor. Yine Efendimiz mesela bir hadisinde şöyle diyor. Helekel nasu illel alimû ve helekel alimun illel amilun, ve helekel amilun illel muhlisû ve muhlisun alâşat ar-i Yani insanlar helak olduğu alimler üsteslâ. Şu anlamda Allah insanları helal edecek olsa alimler istisna var. Alimleri de helal edecek olsa amil dediğimiz ilmiyle de amel edenleri istisna tutar. Allah ilmiyle amel edenleri amilleri de helal edecek olsa ihlaslı olanları ihlaslı olanları hariç tutar. Ancak ve Resul Arafat'tan Allah ihlaslı olanları diğerleri gibi helal etmiyor. Ancak onların da önünde büyük bir risk var. Onlar için de büyük bir tehlike durumu söz konusu. Ama hangi durumda olursa olsun ihlaslı olanlara Allah hepsini helal etse de insanları, alimleri, ilmiyle amel edenleri helal etse de ihlaslı olanları saf, berra, teşkitatı olmasın. Rafine zeytinyağı gibi yani. Süzülmüş zeytinyağı yani. Rafine denilmiş. Tamamen sızma. Sızma halinde. Öz. Yani Zeydin'in tamamen özü. Yani Allah kullarını öyle istiyor. Halis samimi, rafine edilmiş sızmalı, öz sırf kendisi için. Yani tamamen şey gibi ona benzer şeylerden arınmış olaraktan kendisine ibadet etmesini Cenab-ı emrediyor. Ne olarak bu refâe ha olarak da. Halif'ten kasıp müstakimine ala dini İbrahim. Hazreti İbrahim'in dini ve dini Muhammed aleyhissalâtuisselâm, i̇sa Efendimiz geldiğinde de artık Efendimiz'in dini olmuş olur. Ve keyfe keferubi, yani Efendimiz gelmiş artık. bundan sonra nasıl ithal edebilirler? Halife derince mesela diyebilirsiniz, yani Efendimiz ile İbrahim Peygamber arasında, Hz. İsa arasında, Hz. İsa arasında kaç yıl vardı? 610 yıl var. 610 gün içerisinde bir rivayete göre iki tane peygamber gelmiş, yani adı pek o kadar bilinmeyen, pek mensubluğu o kadar olmayan peygamber gelince yani insanlar o 610 gün içerisinde fetvet dönemini yaşamışlar. Mesela varha bin nefel gibi kişiler, varha bin nefel gibi kişiler o halifeliğine mensup idi. Tevrat ve İncil'den haberdar. Ondan sonra. Efendimiz Şam'a giderken Muheyra, aynı şekilde bunlar Hanif dini üzerindeydi. ve Efendimiz Aleyhisselatü anne babası, dedesi bunlar Hanif dini üzerindeydi. Böylece İslamdan önceki insanların bir kısmı Hanif dinine yani İbrahim Peygamber'den süre gelen bir tek Allah inancı düşüncesine mensup idiler. Mesela Hz. Erbu de kesinlikle bu takatmış değil. Mekke'de kutat atmayan yok. Ama Hz. Ebu'l-Ferr'e bu manada kutat atmış değil, o da hanif üzerine idi. Ha demek ki cenab Hak onlara emretmiş idi, kendi kitaplarında da ihlaslı olarak ve dinden ihlaslı olarak ve hanif olarak ibadet etmelerine Daha neyi emretmişti? Ve yukî musvalâ, namaz kılmaları. Ki dediğimiz gibi, dedi, Hz. Adem'den beri cenab Hak Cü'tel farklı da olsa hepsine cenabe namazı emretmiştir. Ve ucut zekat ve cenaba ne yapıyor? Zekat verilmesini de emrediyor. İşte ve zalike bu var ya işte bu saymış olduğu bütün bu hakikatlar dinul tayme yani milletul tayme el-mustakime doğru bir dindir. Gerçek din işte budur. Gerçek din budur. Yani Allah'a ihlas ibadet etmek. hanif olmak, bir Allah inancı içerisinde olmuş olmak, ondan sonra namazı kılmak, zekatı vermek, işte gerçek istifadette olan değil bu dil olmuş olmaktadır. Evet, Cenab-ı Hak burada ayırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnet de zine keferu. O küfredenlere, imtihar edenlere gelince. Kimlerden? Min ehlil kitabı. El kitapta daha ben müşkiline o putlara tapanlara gelince işte onlar var ya fi na cehennem o ma cehennem ateşindedirler ne kadar haline fiha ebedi yani hal yani harun mukadderet yani miktare kulu diye fiha minanday yani Allah'ın kendileri için tayin etmiş olduğu ebedi bir miktardır. Bu da bir parantez açıp şunu ifade edeyim. Çünkü o da gündemde olduğu için hem cennet için hem cehennem için Allah ayet, ayetlerin sonuna şöyle der: Halibiyle fina bir de ona ek olarak ebeda. Şimdi halibin hulut ifadesi ebediliği bildirdiği gibi bir de teyiden ve teykiden Cenab-ı diyor. Yani diğer bir ifadeyle, Cennet ne kadar ebedi ve sonsuz ise cehennem de ebedi ve sonsuz. Yani asla şu yok, şu yok. Yani insanlara cehenneme girecek, kent milyon çarpıp kent milyon senede kalsın çıkacak gibi olay yok. Yani bir kire onun için, bir nevhud için vesaire. İman etmemiş olan insan için. İman eden cennette nasıl ki ölümsüz, sonsuz ise cehennem de aynen cennet gibi o da ölümsüz ve sonsuzdur. Ölümsüz ve sonsuzdur. Buradaki halidi ifadesinin içerisinde halidi ile de o mana var sonsuzluk. Kul bir yere girerekten sürekli kalma. Bir de bunu Hak ne yapıyor? ebedi diye ait kelimelerde ebedi olarak ebedi. Mesela Allah ebedi ne bedi diyece ne oldu? sınır yok yani. Sonun bir sınırı yok yani. Ve aynı şey cennet için de kullanılıyor. Yani cennetin nasıl ki işte kalacak belli takdir edilen bir miktar sonra çıkılacak diye bir şey söylemiyoruz. Madem cennetler de daha sürekli kalacaksa cehennem de o manada ebedi ve sürekli kalınacaktır. Birinci durumdaki olumsuz insanların durumu böyle. <gülüyor> <gülüyor> ha, Ulaike şerdu-l-beriyye. Onlar var işte onlar. Yani <gülüyor> o el-i iman etmemiş olanlar var ya işte onlar yeryüzünün en şerhinevler. Yeryüzünün bel ve ahır ifadesi kullanır. para bedeniz beraber ziledirir eş manada. Onlar yeryüzünün en şerlileridir Hatta Kur'an-ı Kerim'de en ağır bel dua muh Ya Rabbi o kafirlerden diyor hiç, kimse, hiç kimseyi ve onların evlatlarından hiç kimseyi sağa bırakma. Çünkü onlar senin kullarını sattırıyorlar ya Rabbi. Senin kullarını sattırıyorlar. Yani burada neden en şerlilerin? Çünkü insanların yoldan sattırıyorlar. Az bir şey değil. İnsanın ebedi hayatını bitirmek, ebedi hayatını yok etmek az bir şey, olay değil yani. Az bir olay olmadığı içindeki Cenab-ı Hak bu konuda onların yüzünün en şerlilerin olduğunu bu noktada ifade etmiş oluyor. Evet, bu arada diğerlerine gelince, çift. اِنَّ لَزْيْنَ اَمَنُ İman Bu amel-i iyi amel işler. Kur'an-ı Kerim hep böyle gelir. İman edenler sikredilince hemen arkasından bu amel-i gelir. İyi amelde bulunan. Amel-i genel olarak da yoldan bir taş atmaktan tutumuzda bir insanın anne babasına saygı hürmet göstermesi, ibadet yapması yani Allah memnun edici her şey o salih amel kategorisi içerisine giriyor. Sâlih amel esas olan iman ve namazdır. Esas olan iman ve namaz. Bununla beraber iman ve namazın haricinde amel-i sâlih adeta ekstra bir, destekleyici bir unsurdur. Yani ekstra puan gibidir, ekstra puan gibidir, destekleyici unsur. Yoksa Cenab-ı Hak temel olarak ayetini buyuruyor. وَمَا حَرَحْتُ الْجِنَّ بَرْقِنْسَ اِلّٰهِ يَعْفُ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana iman edip imanlık isimlerinde yarattım. Yaratılışın amacı iman ve ibadet. Salih amel ise ekstradan bir derece tamamlayıcı bir unsur olmuş oluyor. Hee, iman edip salih amelmiş diyenler, İşte onlarda var ya ulaike, işte onlarda, hıh, onlar var ya işte onlar. Yani hep buradan ikiyle, hep tüm ifadesiyle Allah onlar var ya, işte onlar, işte onlar, hayırlıleri, el Khaliqa, yaratılır, yani zünün en hayırlıları. Allah iman etmiş, üstüne ekstra dağ salim amel işlemiş. Bunlar da Allah'ın yanında en mabur, en hayırlı insanlardır. Bu da biliyor mu ya, oturdu iman var. Ortada bir salih amel var, o zaman buna bir ödül lazım. Buna bir karşılık lazım. Ney? Ceza ruhu. İşte onların, bu yaptıkları amellerinin karşılığı, cezası. Ceza, biz genelde toplumda olumsuz şeyler için kullanıyoruz. O yüzden işte ceza, karşılık demektir. İmanın da cezası vardır, küfrün de cezası vardır. Küfrün cezası değerlendir, imanın ki cennettir. İşte Onların bu iman ve amelleri karşılığı bindara bir Rablerinin nezdinde yanında, huzurunda katında nedir cehennem kadimdir. Adın cennetledir onlarındır. Yani ikameti sevabidir. O yapmış oldukları sevabının, kalma karşılığı bedeli olarak da onlar adın cennetlerinde kalmış olurlar yüksek makamda. Bu da dahil işte bu لِمَنْ حَشْفِيَ Rabbisinden رَبِّسِنْ Korkan kimseler içindir. Buradaki korkmadan kasıt, hani kalp ürpertisi. Aynen Haşif suresinin son ayetine geçiyor. اِلْحَشِيَ بِاللّٰهِ Allah'ın korkusundan dağların bile tuzumuz olması gibi. Buradaki korku hürmetten kaynaklanan korku. Şu anlamda değil, yani ben birisinden korkarım, korkunca doğru mu kaçarım. Buradaki haşiyet o manadaki bir korku değil. Allah'a olan saygı, Allah'a olan sevgi, Allah'a koşturan bir ifade, Allah'tan kaçıran bir ifade değil, Allah'a koşturan bir ifade. Haşiyet, kalp mümertesi, kalp saygısı. Bu kimler içindir? İşte Rablerinden haşiyet içerisinde olanlar. Hâfe'i gâbeû. Cehennem azabından korkan kimseler içindir. Feddâ ammâsı yetiî teâlâ. Korkuyor. Korkunca ne yapıyor? Korkunca bu sefer günahtan kaçmış, günahtan sakınmış oluyorlar. Korkunca. İşte Cenab-ı böylece en iman ve en küfrü bu şekilde tavsif etmiş oldu, vasıflandırmış oldu. Onların durumlarını bu şekilde Cenab-ı takdir etmiş oldu. Bu ayet-i kerimenin ifadesinde keferu suresinde. Anlaşıldı mı? Şimdi ben var mı ekleyeceğiniz bir şey var mı? Sorulan bir şey var mı burada? Ondan... O zaman ondan önceki şeye aşağıda yukarıya gidiyoruz. Kadir Suresine geçelim mi? O zaman Kadir Suresine Bismillahirrahmanirrahim diye başladık. Suretul Kadir. Kadir Suresi kıymet, değer, önem manasına geliyorum takdir etken, kader, kıymet, değer, öner manalarına gelmiş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim Mekkiyet'in evveleri geçiyor. Bu da Demir gününe gibi Mekke'de de nazil olduğu, Medine'de de, de nazil olduğu yönünde rivayetler vardır. Hamsun dua Dua'yatı. <gülüyor> Beğmiş veya altı ayet-i kerimeden ibadettir. Bismillahirrahmanirrahim İnna inzehnau, İmna tışkı Kesinlikle kesin. Gerçi konuşan Allah'tır ama bir de Allah kendi sözünü teyit ediyor. Kuvvetlendiriyor. Muhakkak ve elbette ki biz el zeyna bu, Onu indirdik. Ey Kur'an. Kur'an-ı indirdi. indirdik. Nasıl cümleten vahil eder? Bilenlerle mahkûz ile sema dünya. Dünya semasına. Şimdi bir insan var, bir tenzin var. Bir inzal var, bir tenzil var. İnzal ile Cenab-ı toptan dünya semasına indiriyor, tenzil ile de Ramazan ayından itibaren Kadir'in ileride de belki ifade ederiz, Kadir gecesinden itibaren Peyder'de, Peyder'de Pey, ayet ve ayet indirilmiş olur. Yani böylece 23 senede Kur'an-ı Kerim tenzil oluyor ve bir kerede levh-i mahfuzdan toptan olarak levh-i mahfuzdan dünya semasına indiriliyor, inzar oluyor. Oradan sonra da tenzille 23 yıllık olaylara lüzus sebeplerine binaen ayet ayet peyler, pey, peyle 23 yılda Mekke'de, Medine'de inmiş oluyor. Heh biz onu indirdik. Ne zaman fi ileti kadr şerefi eş-şerefe'l azam şerefi azameti, kıymeti ve değeri ölemi yüce olan bir gecede indirdik. Gül. Şöyle bir söz var Araplarda. Şerefül mekan bir mekin. mekan bir mekin. Bir mekanın şerefi orada yerleşenin şerefi Orada yerleşenin şerefi O yerde yerleşenin şerefi ile o yer şereftir. 1400 14, 53'ten 1353'te bir fark yok gibi. 1453'ten 52'len 54'te bir fark yok. Yani biri bir yıl önce, biri bir yıl sonra. Ama 1453 deyince diyorsun ya, o zaman şerefli bir olay oldu. Önemli bir olay oldu İstanbul fetihinde. Yine 571'den 70 72'lin o kadar bir fark yok gibi. Ama 571 deyince, o zamanda da. Efendimiz Dünya'yı şereflendirdi, Dünya'ya şeref ve azamet verdi. 610 9'un 11'in farkı yok gibi ama 610'da işte Kur'an'ın Azimşan Dünya'yı şereflendirdi. Güneş o günde doğdu. Yani işte günlerin ve zamanların ve mekanların kıymeti o zamandaki olan olayların kıymeti iledir, olaylar sebebi iledir. İşte Kadir Gecesi'nde de Kadir yapan olay o gecede Kur'an-ı Kerim'in azametiyle ve şerefiyle indimiş olmasıdır. وَمَا اَدَرَاكَ اَعْلَمَكَ يَا مُحَمَّدَ وَمَا اَعْلَمَكَ يَا Ey Muhammed! sana onu bildiren nedir? Sen sen bilirsin. O Kadir'i bilir misin? Anlar mısın? مَا bu قَدْرِ O Kadir'in tazimur şe'nihi ve tacimur minhu O seni şaşırtan Ondan sonra onun durumunu büyük kınan şey nedir? Yüce kınan şey nedir? Heee... O var ya işte, o var ya, o, o... O Kadir Gecesi var ya... Hayrur min el fişad. Bin aydan daha sayılır. Hayrur ifadesi burada şunu ifade edeyim... Nekredir. Nekreler mutlak manayı ifade eder. Nekreler aynı zamanda... Benim iş şey, hayır altına alınmaz, sınırlandırılma olmaz. Hayır, öyle bir hayrın sınırı yok. Yani kendiliğin çarpı kendiliğin olmaz sınırlayıp da koymuyorsun. Çok hayır. Hayrı çok olan. Hayrın çokluğunu bildirmek için nekle olarak geliyor. Hayrun şeklinde. He, o kadar hayır ki bin aydan daha hayırdır. Bin ay ama bir ay ama öyle aynı yani, bildiğimiz bir, din, bir din, ay aynı şekilde değil. Veya 83 yıl gibi değil. Leşeti haleyledür kadiri. İçerisinde kadir gecesinin olmadığı bir ayda, içerisinde kadir gecesinin olmadığı bir ayda daha hayırlı 83. Bir de 83 yılını da çünkü her defa içerisinde ayrı kadir gecesi. O zaman hadi büyük. Bu sefer o 83, 83'ten bir daha açar. 83'ten bir daha açar. Kendisiyle bir daha açar. O kadar 83 yani bu sefer ne yanlış oluyor binlerce aydan daha hayırlı olmuş oluyor. Feramet salim fiyar <gülüyor> iyi bir amel, salim bir amel. O gecede nedir? Hayrun minhu fi el şehrin leisini fiya İçerisinde kadir gecesinin olmamış olduğu bin aydan daha hayırlı olmaktadır. durum. İşte. Ne olur, onun hayırları nedir, o gecenin hayırları nedir, binayla hayırlıdır, ne olur yani? Madem önemli bir olay var, şerefli bir misafir geliyor, bir ilahi kelam geliyor, Allah'ın kelamı geliyor. Allah geliyor. Onunla beraber birçok şeylerin de gelmesi lazım. İşte, terezzel bir melaike, melekler de bir i ihdettar, ihdettar-i eyleminen asrı. Aslında tenesler olur. Aslında tetenesler olur. Tetenesler olur. Bir tanesi hasbedilmiş olmaktadır. Tetenesler müdahat ediyor. Melekler o geceye inerler. Daha ve ruhu, ruhla. Cebel bir adını ruhdur. Ruh. Biraz da ruhsuratinde hareket ettiği için, ışık hızında hareket ettiği için, bir anda aç gözünü taba aç bir anda Efendimizin usulüne. Bir an da Efendimizin huzurunda gözünü kapı aç, bir an da Rabbimizin huzurunda arşla. Ruh suratinde hızlı hareket ettiği için bir adı da ruhtur. E yani fîhâ fîlleyle, işte o geceler. Gerek melekler, ölü, ölü, biner, sayısız. Hani Osmanlı'da devamlı, Osmanlı'da devamlı Mekke hediyeler götürürken kervanların gitmesini. Kervanların peşkeşi gitmesi. Düşününüz, Kur'an-ı Kerim şerefle geliyor ve etrafında dizilmiş kafile halinde merihler ve ruh da Cebrail doğumlarla beraber geliyor. Bir izn, Rab'l-i emri. Tabii kendi kafalarda görüyor. Yok, rabl ve emriyle. Minkü'l-i emri, her işi. için. Yani, ad fiha. لِتِلْكَ سَلَةِ ve min وَمِنْ e, ve min سَبَبِيْتِ bir manaba. Buradaki min sebebiyet içindir. Sebebiyeti bildiriyor. Bağ manasına. Diğeri şu. Bir dahaki seneye kadar. Bir dahaki seneye kadar Rabbımızın hükmetliye hükmet karar vermiş olduğu her bir emir için o melekler ve ruh o gecede inerler. <tık> evet, selam bir selam ve selamet içerisinde emniyet ve İslam selam aynı geliyor bir selamet ve emniyet içerisinde ruh ve melekler inerler hiya haberin müddetinin ve bütte ha haber öyle almıştır yani hiye selam o selamdır bu Kur'an'ın tarzıdır Arapça da, da olur. yani bir şey önemli olursa eder. Dikkat çekmek için selam. Normalde iyi selamdır. Selamın iyi. Mesela aynı yerde girdim da, şeyde Fatihada söylediğimiz gibi, o aslında iyiye cenabı olmaz. Yani naabda iyiye cenabı Ama dikkat çekmek için önemli birine en iyiye diyor. Burada da öyle. Aslı normalde aslında iyiye selamın olması lazım. Ama burada dikkat çekmek için haber katlam ediyor, öne çıkmış oluyor selam diye o selamdır. O gecede onda selam ve selamet vardır. Hatta ne zamana kadar o selam, emniyet, güven, huzur, rahmet, bereket, hatta matla'il fecr, güneş doğuncaya kadar. Bifek illam ile kesliha matla'il matli'il. Her iki şekilde bir caizdir. İlâ vaktetul u'iyah, <gülüyor> doğuşma anına kadar. Cüvüle selâme, her <gülüyor> bir keset selâmı fîha minel melâiketi. لَا تَمُرُّ بِمِّنِ وَلَا مُمِّنَةِمْ illa سَلَّمَةَ <عَلَيْهِ> aleyh. Çünkü melekler de o gecede birbirlerine selam verirler. Selam, selam, selam. Tıpkı ne gibi müminler, mümin erkek ve mümin kadınlar da yine gidiş, yürüyüşlerinde, hareketlerinde, gezmelerinde, karşılaştıklarında birbirlerine selam vermeleri gibi. Veya selam vermesini Rabbimizin istediği gibi böylece o melekler de selam, düşün büyük kafiretler selam, selam, selam her bir tafile melek tafilesi birbirine, birbirlerine o gecede selamı ifade etmiş olmaktadırlar. Anlaşıldı mı? Anlaşılıyor. <gülüyor> İstikhradını <gülüyor> görürseniz bir de Ikra suresini okuyup bitirmeye çalışalım. Uygun mudur? Uygun. Tamam. Ikra suresini kopiyeradan evet. sondan başladım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sureti İkra. İkra suresi Mekkiyetü. Çünkü ikren olduğu için Mekke'nin din bir am arasında efendimiz için indiği için Mekkidir. Evet, İsra Suresi'nin ayet bu da 15 ayet. 19 ayettir. Yani daha önce ben şu ifade ettim mesela, hani bazılarını niye beklediğine, mesela Büyük Bakan suresini düşünürüz, iki ayet. Yani hepsi bir kere de inmiyor, peyderle inmiyor. Cebrail diyor bu ayet Ya Rasulallah falan sureye, falan sureye ek olacak. Aynen ikrarda bir kere de inmiyor yani ilk inen ayet 5 ayettir, ondan sonraki, daha sonraki zamanda inmiş oluyor ama girişinin kesin bilindiği şey mehdedir. Sadır halıyla maled yaled evelmanı zaneminer Kur'an. Dediğimiz gibi Kur'anın ilk gelen ayeti o beş ayet. Ve zal <gülüyor> gibi bir var piram. Rabbu mukhairi. Mukhairide rivayet edildiği gibi. Efendimiz Allah size nasip etsin inşallah. Derseniz 2011'de umreye gitmiştik. Yani normal 20-30 dakika dağın eteğine gidiyorsunuz ki biraz yol yapmışlar demir tutacak yer yapmışlar, bir saatte yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor ki o zamanki efendimizin durumunu düşün. Gidiyor, aylarca gira mağarasında kalıyor. Bazen arası tatilciye yemeğini götürüyor, yemeğini götürüyor. Mekke'de o manevi, maddi, sıkıntılı, pis ortamından efendimiz adeta bir rahmet kapısını çalıyor, gira mağarasında, o en yüksek bakamda. Göğe, yüce bakamlara en yakın bakamda adeta oradan rahmeti kapısını çalıyor ve rahmet kapısı kendisine ve ümmetini açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İkra. Oku. Bunu Allah kime söylüyor biliyor musunuz? Okuma bilmeyene söylüyor. Efendimiz ümmidir. Ümminin Türkçe anlamı Kur'an'da ümmiyyum diye geçiyor ayette. Anasından doğduğu gibi. Üm annene nedir? Anasından doğduğu gibi. Hiçbir şey bilmez iken. Onun güzel bir tarafı şu. Mekke'de en meşhur olan Belalattır, edebiyattır, şiirdir. Adam bir şiir şey söylüyor, bir kese altınla ödüllendiriliyor. O derece yaygın. Şimdi Efendimiz eğer Mekke'de şair olsaydı, belalan bilge, bilge kimse olsaydı, o zaman insanların kafasında şüphe olmuştur orada. He, o zaman Muhammed Haşa, önceki bildiklerini derledi, bir araya getirdi, onları kitap yaptı, Kur'an yaptı. Allah'ın bu şüpheyi ortadan kaldırmak üzere ümmi, kendisini yetiştirdiği, Kur'an'ın tezgahında yetişmiş olan, doğrudan doğruya zihninde, ruhunda, kalbinde, vahiden başka hiçbir şey olmayan o temiz noktaya direkt vahiy indirmiş oluyor. İnsanların kirli bilgilerinden arınmış oluyor ümmi olmasıyla Efendimiz Aleyhisselatı. Melekeli bir ciddi ikra, he, evceden pra, Hani hemen ne yapıyor? Oku diye başlıyoruz. <Sessizlik> Okuma en önemli soru. Nasıl okuyip? Ne ile okuyip? Ne şekilde okuyip? Her şeyde önemli olarak okumak ama Allah name oku. Bismillah Rabbinin ismiyle, ismi sebebiyle oku. Ha hangi Rab ellezi silah cümlesidir? ile başlayan cümle, ismi o cümle ismiyle sorulur. Sıla cümlesi. Türkçe'deki ki var ya ki, aynı bunu gibi. Türkçe'deki noktalar virgül neyse eline zilgiyle başlayan cümlede oluyor. O Rabbinin ismiyle o Rabbin ki, ki halaka el halalika mahlukatı varlıkları yarattı. Mahlukatı yarattı onlar içerisinde bir de özel modelde yarattı. Neyi? Halaka insane he, el İnsan insan cinsini de yarattı. Neyden yarattı? Min alaktan yarattı. <gülüyor> bir damla sudan, siperliden, meniden yarattı. Mesela bir filmini çekmişler, mikrofilmi. Mikrofilmi güzel, sağlıklı bir şekilde ana karnındaki insanın oluşumu. Önce kafa oluşuyor, ondan sonra vücutlar oluşuyor. Vücutlar oluşuyor. Ayet gelmede başka ayette, اِنَّا اِلْدَافِيَ Atılmış bir damla sudan, Allah bir damla sudan, bir siperliden, bir meniden duyan, gören, düşünen, kalbiyle sevip nefret eden, ruhuyla hareket eden, konuşup üzülen, ağlayan birçok özelliğe sahip bir varlığı basit bir siperden yaratıyor. Basit bir siperden, meniden yaratıyor Allah insanı. Ala. Allah insanı üç aşamada yaratıyor. Sonunda söyleyeceğim birinci aşaması alak. Mutfettir, siperdir. Cemu alabet. وَيَاَرْقِقْتُ الْيَسِيرَ مِنَدَّ مِنْ غَلِيسٍ Kalın bir adeta bir kan parçası. Bir kan parçası. Yani bir damla siper, meni, den yaratmış oluyor. Min Ve عَلَقْتُ وَيَنَا رَبْهُمْ اِسْتَقْرَى اِكْرَى Oku. Bu dedir te'kidun l evveli. Birincisinin te'kidi. Oku. Oku. وَرَبْبُكَرْا اِكْرَمْ Rabbim var ya, kerem sahibi. <gülüyor> ha, buradaki ikra eden ondan hal olmak üzere hiçbir cömert kimse Allah'ın cömertliğine denk değildir. Allah'ın cömertliğine denk olmayan öyle kirim sahibi olan bir Allah'ın adıyla olur. O Rabbin kerem sahibidir. O Rabbin sadece o değil ellezi alleme aynı zamanda öğreten halim eden El-hatt yazır, yazıyla bir kaleme, yazı ile, ile öğretendir, tadim edendir. Ve eller olur. Ben hattla bir ders selam. İlk yazıyı yazan İdris salih Her mesleğin bir pir'i var. Çiftçilerin pir'i Hazreti Adem. Çobanların pir'i Hazreti Musa. Saatkârların pir'i Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Tezhib ve kalemle yazı yazanların pir'i ise İdris aleyhisselam. İlk elbiseyi diken kişi ve ilk yazıyı yazan kişi İdris peygamber, İdris hadis. Hazreti Dalık'ta tercih ediliyorduk mu? Hazreti Dalık'ta ilk demiri hamur gibi diyor Kur'an'da. Biz ona demirin yumuşatma muhizesini verdik. Demirin avucuna alıyor hamur gibi. Hamur gibi demir yumuşatıyoruz. Ona da o muhizeydi. Her bir peygambere bir mesleğin pirili, başını Cenab-ı Hak ihsan etmiş oluyoruz. Yemicilerin piyiri Süleyman Aleyhisselam. Süleyman, bir şey Nuh Aleyhisselam. İddiğini yapan Nuh Aleyhisselam olduğu gibi. Yani böylece ilk kalem ile yazan da İdris Aleyhisselam. ''Allemen insan el cinsin. İnsan cinsine de Allah öğretti. Neyi? ''Mâlem teâlem.'' Hakkı etten öyle. Değil mi? Arasından da olduğunda hiçbir şey bilmiyor. ''Kableb talihi minel heddi el kitâbeti ve sanatı ve hayriâ.'' Yani adam gücürmeden, hidayetten, doğru yolu bulmadan tutunuzda yazmaya kadar, sanata kadar, bunun dışına da ya kadar hiçbir şeyi sıfır bilmezse iken Allah'ın bilir kıldığı. Kella. Kella'nın birkaç anlamı var. Bazen bir şeyi olumsuz ifade ederken bazen hakkan, gerçekten, hakikaten öyle, gerçekten öyle, hakikaten öyle, İnnet insâne muhakkak ki gerçekten bir insan burnunda mı cimiyor? le <gülüyor> Çok asıttı. Çok ileri. Haddini aştı. En-ra'û <gülüyor> nefsehû. Yani nefsini yüce görecek. Nefsini üstün görecekler hakikaten o insan asıttı. Burnunu dikti. İstâh'da bir mali. Aynen Karun gibi. Karun gibi. Karun çok fakirmiş. Çok fakirmiş. Hazreti Musa'nın da akrabasını Kârun Kur'an'ı da geçiyor, Tasas son bir buçuk sayfasında uzunca anlatılıyor. Kârun diyor ki Bu kadar mal var ya, hep bana eğilimden, becerimden, zekâdan, kabiliyetimden dolayı verildi. O kadar zengin ki, ayetin fânesiyle güçlü kuvvetli insanlar onun hazinesini değil ha, hazinesinin anahtarını taşıyanıyor. O derece zengin. Ama ne yapıyor? Bütün bunlar diyor kendi beceridir. Yani Allah verdiği isteği. İşte insan da o var. Maldan dolayı ihtiyaç bilmez kimseye. Gururlanır, kibirlenir, kendi nefsini görür, azıtır. Nezareti edileceğim. Bu Ebu Kehri hakkında girmiştir. Vela elmiyyetü. Vesta'na mefgulü sani ve enra'ah mefgulü leh. Burada mefgulü sani ve mefgulü leh olarak da yani bazen bir film, iki tane mefgul aldığı gibidir. إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ Ey insan! Sen muhakkak ki dönüşün nedir? Er-ruç'a Dönüşün Rabbine'dir. إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ Rabbine'dir. Ney? er rüca, dönüş? er rücu. Niye bunu kullanıyor? Allah'ın ifadeyi söylüyor. تَحْلِيفٌ <tahriful> لَهُ Onu korkutmak için. Onu sen zengin de olsan, manu yüzaimde olsan, kanun da olsan, en son dönüşün nereye? Dönüşün bana. Dönüşün bana. Hatta bir gün öncesinde kavranır sarayın önünden iki kişi geçiyor. Öf be adamı bak ya, yaşıyor ya. Keşke biz de onun gibi olsaydı Diyen iki insan bir gün sonra oradan geçince diyor ki yazıklar olsun bize. Meğer biz belamızı işte biraz farkında değilmişiz. Yani biz de onun gibi olsaydık tereddüt etmiyorduk. Allah bizi de yerin dibine atmasaydı. Çünkü ayet de öyle diyor. Hasetla bir ve bir daha Onu ve onun yurdunu yerin dibine atarız senin dibine batırdı. Nuh şeyi, kavlu ve okumalını mülkü verir. Fe yücazi et dâhibi mâ yistahikbu. Böylece haddi aşmış olan kimse layık olduğu şekilde cezalandırılır. Ara <gülüyor> eyte ne dersin? fi ve vâdiyet belâze min taaccüb. ifadesi şaşkınlığı ifadesa ara eyte, baktın mı gördün mü ne dersin? Elnezi o kimse ki yelhâ engelliyor. Kim o? Ebu Ceyn. Ebu Ceyn engelliyor. Kimi? Abdel bir kulu. Efendim Muhammed demiyor. Kul diyor. Çünkü Efendimizin birinci özelliği kulluğudur. Kelime-i Şahat'te ne diyoruz? Muhammed'e abduhullar resuludur. Efendimiz önce kuldur, sonra resuludur. Kulluk en şerefli makamdır. En üstün makamdır. O kulu engelleyen kimseye bakar. Görmüyor musun ya? Hüvenle bir insanı olay İsa saldırdı. Efendimiz namaz kıldığında onu engellendi, engellendi. Bir defasında üzerine hayvan pisliği atılıyor. Arayın ki aler, elmenha alervida. Peki ne dersin? O engellenen kimse doğru yolda ise, gerçek yolda ise, hidayette ise, adam ama sapkınlıkta olan adam hidayette olanı engelliyor. Eğer bir yani, Evet, emere bir takva hem hidayette veya da o takvayı emrediyor ise. düşün ya onun emrettiği takva ise günahlardan sakındırmayı sana emrediyor ayet yani ne dersin o kimse ki en kezzebe o peygamberi yalanlayan o peygamberi yalanlayan onu tekstil verip yalanlıyor ve tevella onu da almıyor yüz çeviriyor hani imani sırtını dönüyor imana o Muhammed'e sırtını dönüyor. Yüz içe dönüyor. ''Elem ya alem'' Bilmez mi ki Allah'a yara? Allah onu görecek, Allah onu bilecek, Allah onunla hesap soracağını bilmez mi ya? Bilmiyor mu bu? Ne meydana gelmiş onlar? İyilik, kötü namına. ''Ey yani yualli mu?'' Yani bunu anlamışım. Allah onu görüyor. Allah onu biliyor. Bildiği için fevcasiya alem. Ondan dolayı Allah, onu cezalandıracak. Yani evet. acil bir durum. Hakikaten onun haline şaş. Onun durumuna şaş. Onun durumuna hayret be. Çünkü şaşılacak bir durumda. Hayret edilecek bir durumda. Evet. Ya rukān, ya rukāt. Min haysun nihi an sırat ile min haysun elmen ha alenidat. Yani hakikaten o yasaklayan kimse, yasaklayan kimse ve diğer taraftan o yasaklanan kimse ki, hem hidayet üzerine hem de emre bir takva takvayı emrediyor. O nehyeden kimse, namazdan nehyeden kimse nehyetti kişi hidayet üzerine ve takvaya emrediyor. Ve milhas öyle ki en-nahi o engelleyen yüce sibul müteberrunun imanı hem yalancı sahtekar hem de imanla yüz çevelen insan. kella, red onlahu. Hayır. Hayır. Le'in, buradaki la ifadesi kasem, yemin. La mutasem, hayır. Lem yenteyi ammahu aleyhi minel küfrü. Küfründen dolayı o nehyeden kişi var ya, yani bu cevin. Le'nes ve hamd min nasiye. Le'ne cürrenne bin nasiyeti ilenler. Biz onun çok ibretlidir alnından da perçemenden, bizim saç yok yani, neyse saçı olan bir şey olarak, saçından perçemenden, atları düşünün veya veya saçı uzun olan, perçeme olan bir insanı, onun perçeminden tutup sürüyeceğiz, alnından su tutup sürüyeceğiz o. O engelli, o Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam hem namazdan hem iyiliği yaptığı için, hidayet üzere olduğu için, takvayı emrettiği için, gelen o evun cehbi, tutup sürükleyeceğiz, cehennem alacağız. Nasiyetin bu da aynı zamanda nedir bederu nekratun min marife. Buradaki marife olan nasiyeden, buradaki nasiyet ifadesi nekre olmuş oluyor. Ondan bedel, onun perçebini tutucu edeceğiz. Kasiyetin katilidir. Vaz bhabizareke. Onun özelliği nedir? Hem yalancı, sahtekar, hem de hatakar, hatalı bir insandır. Mücavizeler burada sahibi var. Bundan maks maksat. Yani o kişinin ne vasıplı olduğunu belirtmek için bu râhidir. فَلِيَتُوا نَادِيَ Ey yani ehli nadihi ve, ve el meclisi yentendi. Bırak, gitsin o evciyi var ya, hem pa, hem ta, eskileri böylesin, hem ta asın, ayak takımı, mafyalı, mafya elemanlarını gitsin çağırsın. Meclisini toplasın. Kavmini, milletini, yakınlarını, evlatlarını, soğuklarını, soğuklarını, kendisine destek olacak kimler varsa hadi çağırsın gelsin. Hepsi gelsin. Hani bazen bir kişi stresini destek akrabalara gelir ya. Ha, ha o Ebu Cehil'in Hem ayak takımları destekçileri kim varsa hadi gelsin. Fethedun'a diye. O yardımcılar çağırsın bak. Çağırsın destekçileri. E yani, el nadihime ve el meclisine. Yeti haddesun fi el kavmi. Yani kendi kavmini. Bekâne, sallallahu aleyhi ve sellem. sarade, Ma nadiyan minni. ve Yani eğer, eğer şöyle şu şeyden var ya. Atlarla, bineklerle, atların bineklileriyle, insanlarla eğer doldurulma durumu olsaydı, ben yaparım. Bu derece kavmi, kabüyesi, soyu, sokuyu, şey yüksek olan bir kişiden Burada söz sahibi ben. Hatta ondan dolayı bazısı, Efendimiz'e iman etmemesindeki sebebi şuna bağlı. Ya, ya Cebrail'e muhabbede gittik ya. Muhabbed yetin. Hiçbir şey yok. Mekke'nin reisinde değil, ileri yerinde değil. Bak ben hem malım var. Hem evladım var, hem çağırdığım zaman yüz kişi, bin kişi gelir emrinin altına. Söz sahibiyim diye bu şekilde Cenab-ı madem böyle çok şeyleri çok hani çağırsın. Var. O yardımcılarını çağırsın. Peki Allah ne yapacak? Senet müstebaniye. <gülüyor> Biz de zebaniyelerimizi çağırırız. O ayağı takımlarını çağırsın, yardımcılarını kavmini topluluğunu, biz de yani cehennem bekçilerimizi çağırırız. Hadi bakalım karşılaştı, dövüştür. Kim kimi daha iyi dövüyor? El-melâ-i-ketûl-hulâz-u-şidâ hulâz u şidâ fil hadis. Yani böyle baktığımda hadislerde İmam-ı Gazâre'nin ihya -i -i olsun, ilahi nizan olsun, mesela orada o zevañilerin korkunç halini tasvir ediliyor diye yani insan onun kokusuna dinlese kokusunu açar. İşte o gök gibi, gök gibi o gözleri olarak, o korkunç olarak o zevañiler ben de onları şiddetli, garis, sert o merak Öyle ki helak edici bir şekilde, helak edici. Levdağa nadihi la hazat zevañyeti ayar. <gülüyor> Hadiste de mesela demiş ki. Ha, onlar yardımcıların çağırdığı zaman zamanilerle ne yapar? Açıkça onları yaparlar. Alınlarından ve perçemelerinden tutarlar. كَلَّا hayır, رَدْمُ لَهُ لَا تُتِعْهُ يَا مُحَمَّدَ فِي Ey Muhammed! O Ebu namazdan alıp diye aman ha! Aman ha! Namazını terk etme konusunda ona uyma! Ona itaat etme! وَسْيُدْ şu اللّٰهُ Allah'a sevinçler et! O Allah'a yaptığın secde yine de Allah'a yakış. Allah, Allah en doğrusunu söylermiş.